İnsan ve Cinlerin Müftüsü Evliya Çelebi meşhur seyahatnamesinde Edirne'deki Kemal Paşazade medresesi hakkında şöyle garip bir hikaye anlatır. 1483 tarihinde Kemal Paşazade Ahmet Çelebi ilim talebesi iken Edirne şehrine gelerek bu medresenin müderrisinden yerleşecek bir oda ister. Müderris Molla medresemizde ancak boş bir oda vardır. Onu da cinler ele geçirmişlerdir. O hücreye kim girdi ise sabaha ölüsü dışarı çıkar diyerek tehlikeyi bildirir. Fakat bu Kemal Paşazade'nin isteğinde ısrar etmesi üzerine müderris, Molla ahiret hakkını helal eyle diyerek odanın anahtarını ona teslim eder. Molla ise Bismillah diyerek hücrenin kapısını açar ve postuna oturur. Akşamdan sonra kapıcılar ve müderris kapının önüne Eski adetleri gibi bir teneşir, bir tabut ve diğer cenaze malzemelerini hazırlayıp bırakırlar. Gece yarısında Kemal Paşazade dersle meşgul iken duvarın kıble tarafı ikiye ayrılır. Elinde sevimli, genç bir evladıyla bir ihtiyar ortaya çıkar. Selam ve sohbetten sonra ihtiyar, ey oğul! Bu evladımı sana Allah emaneti veririm. Buna ilim öğretip namazın şartlarını belletesin deyip gider. Kemal Paşazade besmele ile o temiz çocuğa biraz Kur'an dersi verip kendi işiyle meşgul olur. Sabahtan önce yine duvardan o ihtiyar ortaya çıkarak söze başlar. Ey oğul! Allah senden razı olsun. İki cihan saadetine naili olasın. Ben cinlerin meliklerinden asfa ilim. Her zaman bu odaya gelip yerleşenlere bu evladımı emanet verip giderim. Onlar ise emanete hıyanet edip evladıma el uzatırlar. Ben de onları öldürürüm. Şimdiden sonra sana bütün garip ...bu acayip ilimlerin yolu açılsın. Müftüyü sakaleyin yani insan ve cinlerin müftüsü olasın. Dedikten sonra dualar ederek yine çocuğuyla duvara girip kaybolur. Kemal Paşazade sabah dışarı çıkınca görür ki... ...cemaat hazır olup su kısıtmışlar. Kemal Paşazade'yi görünce hayrete düşerek... Allah'a şükrederler. O ise sırrını açıklamadan bu hücrede ilim tahsilini tamamlayıp asrının önemli alim ve fazılı olarak sonunda gerçekten insanların ve cinlerin müftüsü olur. Bu saatin yükselmesine sebep Edirne'deki bu medrese odası olmuştur.